Bismillahirrahmanirrahim. hamd yardım ve、er、ona Allah Ondan a eder, 私 i ちの声を a い Nefislerimizin a h ているのは、私たちの声を聞いてく l て r る。私たちの声を聞いてくれて a l 私 a ちの l h 聞い Kelamı Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle gecenizi mübarek eylesin. Razı olacağı amelleri işlemeyi Cennete girmeyi, cemali görmeyi hepimize nasib etsin. Allah Subhanahu ve Taala rahmetiylen bizleri yargılasın, bizleri o kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kar olduğu günde yüzü ak olanlardan eylesin. Müflislerin durumuna düşürmesin. Habir azabını kolay verenlerden eylesin. Cehennem azabından. Ve dünyanın fitnesinden korusun. Bir kaç haftadır ölüm kabir kabir sorgusuyla devam ediyorduk. Yine aynı sohbetin kalan yerinden devam edeceğiz. Geçen hafta en son salih ve facil insanın kabirdeki sorgularından bahsetmiştik ve gelen meleklerin geliş şekli mümine farklı. Facile, mücrüme neydi? Farklıydı. Sorulan sorulara cevap veren müminler oldu. Ama facirler ne dediler? Dünyada birileri bir şeyler diyorlardı. Biz de diyorduk. B, B diyorlar. Ama dilleri ne yapmayacak? Dönmeyecek. Evet, bugün inşallah dersimizin kaldığı yerden devam edeceğiz. Kardeşlerim, Kabir isyan içinde olanlar için karanlık içindedir. Aleyhisselatü Vesselam、e, bir sözünde kabir sahipleri için karanlıklar doludur. Allah benim onlara yaptığım dualarımla onları aydınlatır diyor. Yani kişi günah istediğinde nasıl kalbi kararıyorsa gönlünü kararıyor veyahut bir hadis-i şerifte fitneler diyor kalbe hasıl çubukları gibi arz edilir hangi kalp onu içerse ne yapar siyah bir nokta olur ve noktalar birleşe birleşe aynen ters döndürülmüş bir kaba benzer dediği gibi hadis-i şerifte isyan eden insanın gönlü kara kalbi de ne yapar kara olduğu gibi kabri de ne yapar karanlıklar içindedir diyor aleyhissalatü vesselam Allah bizlere hayır versin Geçen hafta da hadiste işlediğimiz gibi madde madde gidiyoruz.、E, kabir azabını sadece insanlar ve cinler dışında bütün canlı mahlukat ne yapar? Duyar diyor. Hatta hadis-i şerifte eğer ölülerinizi gömeceğinizi bilsem kabir azabını muhakkak sizlere ne yapardım? Gösterirdim diyor ama o azabı görseniz hiçbiriniz ne yapmaz? Cesetlerini toprağa gömmez diyor Ali sallallahu aleyhi ve selam. Evet. Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve selam, bu ümmet kabirlerinde imtihan olurlar ve ölmenizi defnetmeyeceğinizden korkmasaydım Allah'a benim duyduğumu duymanız için dua ederdim demiştir. Yine kıyamet gününden önce kabirde cennet meyvelerinden gıda alma vardır kardeşlerim. Ali sallallahu aleyhi ve selam. Müminin ruhu cennet ağacına konan, ondan yiyen bir kuştur. Sonra kıyamet gününde Allah onu cesedine iade eder. Veyahut bir rivayette şehitlerin ruhu cennet meyvesi veya cennet ağacı yemyeşil kuşlar içindedir. O cennet senin, bu cennet benim ne yapar? Gezerlerdir. Yani bu da gösteriyor ki kıyametten önce azap olduğu gibi, yani kötü ruh, varsa, yani Allah'a isyan ederek ölen bir insansa, onun azabı olduğu gibi, kabrinin karanlık olduğu gibi, cehennem çukurlarından bir çukur olduğu gibi eğer müminlerdense ona da cennet nimetlerinden ne var? Nimetler var, hatta cennet meyvelerinden da ikram var, diyor aleyhissalatü vesselam. Evet. Yine başlıklarımızdan bir tanesi Müminin ruhu borcuna bağlanmıştır.、E, Aleyhisselatü Vesselam'a borçlu olarak öleni durumu sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı diyor duvarda bir mıhın,、e, çakılı mıhın oraya nasıl bir gömleğiniz asılı kalırsa, kul hakkı olan, borcu olan insanın ruhu da cennetin kapısında asılı kalır. Ta ki diyor o iki kişi arasındaki, E, mesele halloluncaya kadar şehidi soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü şehidin hükmü nedir? İlk diyor kanının dökülmesinde bütün günahları ne yapar? Affolunur. Ama kul hakkı müstesna diyor. Demek ki borç çok çok önemli. Müslüman borcuna ne yapacak? Sadık olacak. Ve hatta aleyhissalatü vesselam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerifte borçlu olarak ölen birinin yani borçlu estağfurullah düzeltiyorum hadis-i şerifi bir cenaze geldiğinde sorarmış borcu var mı diye eğer borçluysa cenaze namazını aleyhissalatü vesselam kılmaz müslümanlara kılmasını emredermiş ama borcu yoksa geçer onun cenaze namazını ne yapar kılarmış düşünün bir peygamberin bir islam emirinin öndeki liderin cenaze namazını kılmamak en büyük şeydir cezalardan bir tanesidir Hatta birinde yine Aleyhisselatü Vesselam bu soruyu soruyor. Borcu var dediğinde siz kılın diyor. Kenarıya çekiliyor. Allah kendisine razı olsun. Ebu Musa'ya da işaret çıkıyor. Ey Allah'ın Resulü onun borcu benim.、E、geç kıldır diyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam da onun cenaze namazını kıldırıyor. Bu da gösteriyor ki Müslümanların birbirlerine yaşarken kardeşlikleri, sadıklığı devam ettiği gibi öldüğünde de kardeşlikleri ne yapıyor? Devam ediyor. Allah hepimize hayır versin, böyle güzel dostluklar versin. Biliyorsunuz dostluklar Allah için olursa bunun tadından ne yapmaz? Geçilmez. Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi senin dostun senin ihtiyacın olduğunda yanına gelen değil diyor. Senin başına bir bela, bir musibet geldiğinde göğsünü ona girendir diyorum.、Evet. Demek ki borç hakikaten önemli. Hatta、e, borç hukukuyla alakalı miras hukukunda da bayağı bir geniş rivayetler gelmiştir. En kötüsünü alayım. Müflis rivayetini hatırlayacak olursanız herkese borç takma, eziyet verme, işte tecavüz etme hakkını alıp yememe kıyamet gününde hüsranlıkla biten meselelerden de nedir? bir tanesidir. Allah muhafaza, hayrın kalmayınca adamın günahını da alırsın cehenneme yuvalanırsın. Borç bu kadar önemli meselelerden bir tanesi ve hatta Kur'an-ı Kerim'a、e、baktığımızda en uzun ayet Bakara'daki 282 yanlış hatırlamıyorsam alacak verecek meselesinde iki tarafın nasıl hareket edeceğini anlatan. En önemli ayetlerden nedir? Bir tanesidir. Ama maalesef Müslümanlar buna hakikaten、e, riayet etmiyor. Alacakta verecekte yazılması, şahit tutulması, zaman verilmesi, zaman geldiğinde、e, ödenmiyorsa mühlet verilmesi veya Allah'a bırakılması gibi bunlar yapılsa aslında、e, Müslümanların arasında bölünme, ayrı düşme, kien, kaset. şeyi hiçbiri ne yapmaz kalmaz yani birileri gelip ya hocam şundan şu kadar alacağım var öbürü gidiyor hocam şöyle şöyle alacağım var öbürü böyle doğru bile olsa yanlış bile olsa misal yazıldığında hepsi ne yapar ortaya çıkar takır takır o da meselede halledilmiş olur evet Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın kişi de öldüğünde kardeşlerim Miras hukukunda kalan ne kadar malı varsa, adamın borcu varsa o malından önce ne yapılır? Borçları ödenir. Daha sonra mirasçılar arasında o pay edilir. Yok eğer malı borcunu ödemeye yetmiyorsa artık farklı bir yol tayin edilir. Ama mallan önce, taksimden önce borçlar ne yapılır? Ödenir.、Evet. Yine ölüyle alakalı meselelerde Eğer ölen kişi müminlerdense, salihlerdense, sema ehli o ruha ne yapar? Dua eder diyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar, yukarıya çıkarlar. İlk semadaki görevli melekler der ki bu güzel koku nereden geliyor? Kimdir bu insan? Onu götüren görevli melekler ne de? Bu falan yok. Falan falan oğlu sahile kuldur, bu dünyada Allah'a hizmet ederek zamanını tamamlanmış dediğinde onlar ne yaparlar ona dua ederler ve onun için dua ederler diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem ve bunu götürün götürün bütün semaları geçerek Rabbinin huzuruna gitsin diyerek dua ederler diyor. Eğer kafirse pis ruhluysa Ona da def olsun. Pis ruh buradan yok olsun diyerek sema kapıları açılmaz diyor. Kabir eğer müminin ise aydınlıktır. Ve mümin kabrinde uyutulur. Hatta hadis-i şerifte ne diyor? Kıyamet koptuğunda ne zaman koptu diyor? Daha yeni kabre girmiştim. Ne zaman yer yarıldı? Biz çıktık. Yani kıyametin koptuğunu bile ne yapmayacak? anlamayacak diyor. Ne kadar, ne o zaman vakit geçtiğini ayit edemeyecektir. Yine bütün sorgudan sonra、e, kendisine damatlık sıylan、e, dinlenir diyor. Bundan önce mefta ne halde olduğunu eğer müminlerdense ailesine bu durumu bildirmeyi ne yapar ister. Demek ki insan orada sorgudan sonra yine aklı başına ne yapıyor geliyor çünkü sorguyu geçen hafta hatırlayacak olursanız münker ve nekir melekleri geldiğinde hoş geldin arkadaş diye oturtmuyorlar sesleri nasıldı şimşek gibi diyor gök gürültüsü gibi sesleri olur ki öyle bir ses duydum adam zaten yüre yüreye yaralır yani korkudan. Onlar sorgudan sonra demek ki. Müminin ne yapıyor? Kabli cennet bahçelerinden bir bahçe olarak açıldı mı? Ne olur beni bırakın da aileme bunu haber vereyim, geleyim der diyor. Yalvarar ama kendisine ne yapılmaz? İzin verilmez diyor. Ama bu noktada hadis-i şeriflere baktığımız zaman kardeşlerim, rüya bölümlerine baktığınızda rüyalar kaç şekil? Rahmani. Şeytani ve bilinç altından gelen. Rahmanı rüyalara baktığımızda rüya bir şekilde vahid değil mi Rabbımızdan bize intikal ede tabi ve Peygamberliğin, Nubuhat'in 46 cüzünden birisi de nedir rüyadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerde diyor kendisine ilham edilen insanlar olurdu. Ama diyor artık bu ne yaptı? Kesildi. Aleyküm selamlarım. Hoş geldiniz kardeşlerim. Eselam hoş geldiniz. Ne kaldı? Mübeştirat. Mübeştirat nedir diye sorduklarında ne diyor? Müminlerin gördüğü salih rüya diyor. Yani kişi yaşantısında, özünde, sözünde doğru olunca bu sefer rüyasında da ne yapıyor? Doğruları görüyor. Allah da ona giden kardeşinin durumunu ne yapıyor? Gösteriyor. Mesela bunlardan bir tane örneğe bakıyorsunuz, Müslümanın nakledtiği kitabul İman'da iki tane sahabe Medine'ye ne yapıyor? Hicret ediyor. Hicret ettiğinde eskiden kardeşlerim oranın adı Yeslik veya Kara Taşlık diye bir yerdi. Akmaz bir su vardı. Bir yerden çıkar, bir yerde batardı yani aynı yerde akıntı olmayanca da su ne yapar? Koku yapar, hastalık yapar. Başka da su yoktu, aciydi. Oraya gidenler muhakkak veba olur, hastalığa kalk şey alır. Yani sıkıntılar içinde olurdu. Ki zaten Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde kendisini oraya hicret etmeye mecbur kılanların hepsine beddua etmiştir. Ve daha sonra oraya hastalığın girmemesi, suyunun temiz ve tatlı olması, etinin bitmemesi için ne yapmıştır? Dua etmiştir. Bugün Medine'ye salgın hastalık diye bir hastalık ne yapmaz? Girmez. Suya asla acı olmaz. Eti asla ne yapmaz? Bitmez. Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıdır. Bu hala da devam eder ve kıyamete kadar da devam edecek. İstoriye giden iki sahabe o zaman hastalanıyor. Acısına dayanamayarak bir tanesi bileklerinden kendini ne yapıyor? Kesiyor ve intihar ediyor. Arkadaş onu rüyasında görüyor. Rabbim diyor sana neyle muamele etti? Yani Hani oradakinin halini o gösteremese de kim gösteriyor? Allah rüyasından gösteriyor. Gördüğün gibi diyor, cennetteyim diyor. Hicret etmem hasebiyle diyor Allah bütün günahlarımı affetti, beni ne attı? Cennetine koydu diyor. Hicret, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir sözünde dediği gibi, eğer amellerin en üstünü hicret olmasaydı diyor. Hicret amellerin en üstünlerinden bir tanesidir. Yani Allah yoluna her şeyini bırakıp hicret etme çok büyük amellerden bir tanesidir. Ve Allah da onun karşılığını ne vermiş? Cennet olarak. Demek ki kabirdeki sorgu bir şekilde yine ne yapılıyormuş? Geriye bildirilebiliyormuş. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine müminin kabri kıyamet gününe kadar yeşilliğe dönüştürülür. Aleyhisselatü Vesselam kul kabre konulduğunda ölünün eşi, dostu, akrabaları onu kabrinde bırakıp giderken Mefta onlar yürürken ayak seslerini muhakkak işitir. Ona iki melek gelir. Bunlar ölüyor, oturturlar ve ona bazı sorular sorurlar ve eğer müminlerdense ki hadis, geçen hafta işlediğim için uzun bir hadis. En son diyor onu yeşilliğe, o cennet bahçelerinin güzelliğine büyür giderler diyor. Yani en sonunda güzel bir yere ne yapar kavuşur. Yine bir başka başlığımız müminin kabirde vereceği cevap Allah'ın ona lütfettiği hidayetin neticesidir. Evet. Çünkü sen Allah'a hizmet ettiğinde Allah da seni her yerde ne yapıyor? koruyor, gözetiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde dediği gibi bir gün merkebiyle yolculuk yaparken terkisinde kim var? İbn Abbas. Arkadan tutuyor, kulağını tutuyor. Ey delikanlı diyor, kulağını aç, iyi dinle. Her nerede olursan ol, Allah'ın hakkını koru, gözet ki Allah da senin hakkını korusun, gözetsin. Ne kadar güzel bir söz diyeyim? Tam tevhidi bir söz. Yani hiçbir şeyden sıkılmanıza, korkmanıza, hiçbir güçten, hiçbir şeyden, yani geri adım atmanıza gerek yok. Sadece yapacağınız şey, Ali kim selamülehamdulillah. İmanınızı muhafaza edebilme, Allah korkusunu arttıra bilmeniz için günahlardan, haramlardan uzak durmanız gerek. Çünkü işlenen her günah, yenilen her haram, yapılan her yanlış Allah korkusunu kaybettiğinizden kaynaklanıyor. Ahiret inancınızı, Allah inancınızı ters düz ettiğinizden kaynaklanıyor. Ama ferdi olur, ama insanlara karşı olur, ama Allah'a karşı olur. Bunun neticesi budur. İşte Allah'ın hakkını koruyup gözettiğiniz zaman Allah da sizin hakkınızı her yerde ne yapıyor? koruyor ve gözetliyor. Hatta rivayetin içinden iki cümleyi seçeyim. Bütün insanlar diyor bir araya gelse size zarar vermek istese o istemedikçe olmaz diyor. Bütün insanlar bir araya gelse size bir şey vermek istese Allah istemedikçe o olmaz diyor. Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın. Aleykümselam ve rahmetullah. Recep hoş geldin. Kardeşlerim, insana kabirde diğer ibadetler ve dinler sorulmayacak. Yani hani çocukken bize sorarlardı hangi mezheptensin, işte şu itikatla mezhebin ne, şu öyle bir sorgu kabirde senin mezhebin ne, itikadın ne, amelin ne diye bir sorgu sistemi nedir? Yok. O dünyada ifsad etme sorusudur. Yani önce insanları böl, dinsiz yap, sonra kendi dinini öğretme taktiğidir. Orada Rabbin, dinin ve sana gelen elçi kimse, onun aklında soru var. Onun dışında işte ben falan mezhebim, falan kolundanım, falan şeyini yaptım, böyle bir olay nedir? Orada yok. Allah bizlere hayır versin. Kişi kabre konduğu zaman mümin ise veyahut mücrim ise iki tane melek gelecek oturtacak ama mezheplerden, itikattan, amelden sormayacak. Ve istediği soruyu da almadan yakanı ne yapmayacak? Cevabını bırakmayacak. Eğer kafirse cevap veremediğinde bilmem BB dediğinde ona öyle bir demir sopalarla vurulacak ki, ins ve cinden başka her şey onun sesini, bağırıltısını ne yapacak? Duyacak diyor. Acısını duyacak diyor. Duymayı isterdim kafirlerinkini. Çünkü dünyada çok bağırıyorlar. Orada da bu kadar bağırabiliyorlar ama onu duymayı isterdim. Evet. Fakat ölü Dünyada olan bir şeyi hissetmez kardeşler. Sadece o an için ilk toprak atıldığında insanların ayak sesini işitir diyor ama ondan sonrası geçerli değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle sen ölülere işittiremezsin. Arkanı dönüp giderken sağırları o daveti işittiremezsin. Yani kabirde olanlar, yatanlar、e, bilinir, ne bilirlerse bilinsinler,、e, Veyahut onlara birisi gidip de ne yalvarırsa yalvarsın, onlar sizi ne yapmaz? İşitmezler. Size icabet etmezler. Sizin sözlerinizden size bir şey ne yapmazlar? Veremezler. Yani bugün insanlar Allah'ı bırakıp, bulundukları yerleri bırakıp, bir yerleri kutsal görerek ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Orada işte... Onun yüzü suyurmetine veya bilmem neyin su suyu yüzü suyurmetine ne yapıyorlar? Allah'tan bir şeyler istiyorlar, adaklara diyorlar falan falan. Hatta adamın birisi babasına yazmış, baba neredesin? Oğlum diyor. İşte giderken eş çeki öldü, çok üzüldüm. Ona bir mezar yaptım diyor. Başın dağılarken insanlar gelip gitmeye başladı. Baktım para da atıyor. İşler yolunda diyor. Buradan ayrılamıyorum diyor. Türbe yapmış. O da yazmış, sen ne yapıyorsun oğlum? Baba diyor ben de onun yavrusuyla diyor ona diyor bir öldü üzüldüm diyor ona bir şey yaptım. O da insanlar türbedindi ben de diyor oradan ayrılamıyorum. Yani altta ne atıyor ne ediyor insanlar bilinmez halde ama ölmez diri olandan istediğiniz zaman o size ne yapar ver icabet eder. Hatta hadis şerifin son kısmına bir rivayetin baktığımızda.、E, Eğer kafir dahi olsa, mazlumsa Ya Rab, Ya Rab dediğinde o gök kubbeyi deler ve Rabbinin huzuruna gider. Allah ona ne yapar? İcabet eder diyor. Ve böyle bir Rabbimiz varken ondan istenmesi gerekirken ne bir taştan, ne bir ölüden kim olursa olsun ne yapılmaz? İstenmez. Onun için dinimizin temel kaydelerinden bir tanesidir. Ve bizim de en çok eleştirildiğimiz Hatta bize birçok kelimeler, safsatalar yakıştırdıkları, bizi doğru yolda görmedikleri meselelerden bir tanesi budur. Yani ölülerden yardım dilemememiz, ölülerin şefaata dahil etmememiz bizi doğru yoldan birilerine göre ne yapıyor? Hani o cübbesizler bilmem neler var ya, onlara göre bizi dinden çıkarıyor ama halbuki kendileri bir şeyden çıkıp bir yere giriyor ama farkında olmuyor. Değiller. Allah onlara da hidayet etsin. <gülüyor> evet. Bedir savaşında öldürülen Kureyşli kafirler Ali sallāllāhu sallamı işitiyorlardı ama cevap vermeye meceleri yoktu. Ee, Allah Resulü Ali sallāllahu sallam kuyunun、e, bir kuyuya kafirlerin büyüklerini, yani kafirin büyük olmazdı, önde gidenlerini diyeyim. Cesetlerini toplayıp bir kuyuya atıldığında onların başına giderek kuyunun işte size vaat edilen yer bu. İşte size söylediğim şeylerin akıbeti bu. Hak ettiğinizi buldunuz mu diye bazı şeyler söylemiş. Ömer radiyallahu anh de Allah'ın Resulü ölüler işitir mi? Onlar senin dediğini anlar mı dediğinde aleyhissalatü vesselam onlar şu an beni duyarlar ama size cevap veremezler buyurmuştur. Yine Berzah aleminde Allah yolunda şehit düşen sahabeler şehit olmayan hayattaki kardeşlerine şehitlerin nasıl rızıklandırılıp diri olduğunu müjdelemek isterler. Biliyorsunuz bununla alakalı Uhud'da şehit olan bazı sahabelerin haberini Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde ne yapmıştır bizlere bildirmiştir. Hatta bunlardan bir tanesi Cabir bin Abdullah'a aleyhissalatü vesselam gösterdi. E, biliyor musun Allah senin babanın halini bize ne yapmıştır? Bildirmiştir. Allah Azze ve Celle Cabir'i karşısına alıyor. Dile bende ne dilersen diyor. Cabir Uhud'da şehit olan、e, sahabelerden bir tanesi. Allah bizi de kendisinden haşletsin.、E, Allah Azze ve Celle kendisinden ne istediğini sorduğunda tekrar dünyaya gitmeyi Ve parça parça olmayı tekrar diriltilmek isteniyor. Ve tekrar Allah yolunda parça parça olmayı diliyor. Yani defalarca. Allah Azze ve Celle ben ölmüş birini tekrar dünyaya iade etmeyeceğim. Ezelde böyle takdir ettim. Ama diyor senin şu halini geri denklerine ne yapayım bildireyim diyor. Allah Azze ve Celle kitabında şehitlere ölüler diyor. Demeyin onlar sizin görmediğiniz yerden yedirilir içirilir diye ayet ne yapıyor devam ediyor. İşte bu ayet oradaki şehitlerin hali geridekine Allah Azze ve Celle tarafından nedir bildirilmesidir. Bu da olduğu gibi anlaşılması gereken meselelerden bir tanesidir. Hatta vakalar da birçok şeyi göstermiştir. Biliyorsunuz ölüler yani şehitler estağfurullah düzelteyim. Kefenlenmez. Olduğu gibi ne yapılır? Defnedilir. Hatta bazen bir yerden yol geçer veyahut bir, bir kazı çalışması olur. Bir adam tarla açacaktır.、E, kazdığı yerden bir, eğer bir şehit çıkmışsa hala tüfeği, kılıcı、e, üzerinde hatta yaralarından kanın sızdığını görenler vardır. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uzun bir rivayetin akabini alayım. Biz peygamberlerin diyor etini toprağın yemesi nedir? Haram kılınmıştır diyor. Bugün hangi peygamberin kabri açılırsa açılsın hala yattığı gibi duruyordur Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne binaen.、Er. Şehitler de böyle. Allah'ın takdir ettikleri de nedir? Böyledir. Hatta ben bir ilde bir kabir nakline şahit oldum. Adamın ben o hafta falan öldüğünü zannettim te öyleli 30 seneyi geçmiş yani kabir nakledilirken biz de bir cenazeye gitmiştik Koreya daha kefeni bile sağlamdı arkadaşlar yani Allah istedi mi etine ne yapmuyor duhlandıttırmıyor bu Allah'ın takdirinde olan bir şeydir Allah hayırlı ölüm versin hayırlı akıbet versin eğer siz Rabbinizi razı edecek amellerde bulunmuşsanız Allah sizden razı olmuşsa gerisi artık ne yapmıştır? Bitmiştir. Allah size ne kabirde ne de mahşerde sıkıntı ne yapmayacak? Çıkarmayacaktır. Sıkıntıyı insan her zaman kendi kendine çıkarır. Çünkü gelen ayeti kerimede hem de kaderle alakalı baba baktığımız zaman iyilikler her zaman Allah'tandır. Kötülükler bizim kendi pis nefsimizin işledikleridir. Doymak bilmeyen nefislerin Yattığı arızalardır ki bunlar da insana nedir? Günah olarak, bir azap olarak, bir sıkıntı olarak, bir karanlık olarak veyahut bir cehennem çukuru olarak veyahut bütün insanların toplandığı günde rüsvaylık yani onların önünde ne olarak? Aşağılanmak olarak çıkacaktır. Allah muhafaza. Allah bizlere aydınlık versin. hayırdan ayırmasın, hep hayır işleyen samimi kullardan eylesin kardeşlerim.、Evet. Demek ki kabir hakikaten ilk duraklardan birisi. Osman radiyallahu anh'ın dediği gibi kabir diyor ahiret duraklarından ilk durak diyor. Buradan geçen Her yerden geçiyor. Evet. Şimdi gelelim kabirde azaba sebep olan günahlara geçelim mi? Geçelim. Bir, Kur'an'ı öğrenip terk etmenin ve farz kılınmış namazları ihmal etmenin azabı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün şöyle diyor kardeşlerim. Sabah namazını kıldı ve yüzünü bize doğru döndü. Biliyor musunuz diyor. Bu gece sizden kim rüya gördü diye soruyor önce. Veyahut bu onun adetiydi Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kim rüya gördü anlatsın onu ne yapayım tabir edeyim derdi. Eğer birisi rüya görmüşse rüyasını o gün anlatır Aleyhisselatü Vesselam da onun rüyasını tabir ederdi. Günlerden bir gün bize sizden rüya gören var mı diye sordu. Biz hayır dedik. Ali sallallahu aleyhi ve selam dedi ki ancak bu gece ben bir rüya gördüm. İki kişi geldi ve yanıma gelerek benim elimi tuttular ve beni alıp arzu mukaddese çıkardılar. Orada bir adam oturuyor. Başında da başka bir ayakta duruyor. Ayakta duran adam. Elinde demirden bir kanca, ayakta her adam bu demir kanca'yı oturanın avurdundan dahiyor, enseye kadar yırtıyor ve、e, kafasının arkasına sokup çekerek parçalıyor. Ömür tarafa geçiyor, orayı da yırtıyor. Bu sefer burada düzeltiyor. Adam çılgılkçılgıya, ağzı kan daman içinde. Ben bu nedir dedim, yürü yürü dedilerdir. Sonra birlikte yürümeye devam ettik. Sırt üstü yatmış bir adamın yanına geldik. Bunun başında bir adam ayakta durmuş. Evinde bir kaya parçası. Onunla yatan adamın başını parçalıyor. O kaya parçası başına her vurduğunda taş yuvarlanıp gidiyor. O adam da onu almak için gidiyordu. O adam daha geri dönmeden başı iyileşiyor ve o başında duranın yanına gelip parçalıyor. Kayayı veriyor, o da tekrar kafasını parçalıyor. Ben kim bunlar, neden böyle bir eziyet ediliyor diye sordum. Onlar yine yürü yürü dediler, birlikte yürümeye devam ettik. Sonra altında ateş yanan, altı genişçe fırına benzer bir yeriye geldik. Buranın altında ateş yanıyordu, ateş alevlenip yükseldikçe içindeki insanlar da yükseltiyor. Hatta delikten çıkacak gibi oluyorlar. içi erkek ve kadın çırılçıplak insanlarla dolu ateş, ateş sakinleşince onlar da aşağı düşüyor ve bunlar böyle halde bunlar kim diye sordum onlar yürü yürü dediler beraber yürüdük devam ettik sonra kandan bir nehir başına geldik o nehrin ortasında ayakta bir adam duruyordu bu nehrin kenarında da bir adam duruyordu önünde de taşlar vardı Nehirden bir adam müzerek geliyor. O da kıyıdaki adam onun ağzının içine her geldiğinde taş atıyor ve geriye eski haline gidiyor. Çıkmak için nehrin kıyısına her geldiğinde o adam onun ağzına ne yapıyor? Taş fırlatıyor ve o taşlan o geri dönüyor. Ben bu kim diye sordum. Onlar da yürü yürü dediler. Biz de yürümeye devam ettik diyorum. Sonra. Yeşil bir bahçeye geldik. Bu bahçede büyük bir ağaç vardı. Bu ağaçın dibinde yaşlı bir adam ve etrafında çocuklar vardı. Bu ağağa yakın bir yerde de bir adam vardı. Önündeki ateşi yakıyordu. Benim yanımdaki iki kişilen beraber benimle beraber ağağa çıktılar. Beni bir eve girdirdiler. Ben bundan daha güzel bir ev görmedim. Bu evin içinde yaşlı erkekler, gençler, kadınlar, çocuklar vardı. Sonra yanımdaki iki adam beni buradan dışarıya çıkarttılar. Benimle birlikte ağaca yukarı çıktılar. Beni daha güzel ve daha değerli bir eve girdirdiler. Bu evin içinde de ihtiyarlar, gençler ve kadınlar vardı. Ben yanımdaki iki şahsa dedim ki ikiniz beni bu gece çok gezdirdiniz. Öyleyse gördüklerimi bana anlatın da ben de bunun ne olduğunu anlayayım dedim. Onlar peki dediler. Şu ağzı çekip de ensiye kadar parçalanan var ya, onlar dünyadayken yalan söyleyen, yalancıların ahiretteki cezası dediler diyor. Hani aleyhissalatü vesselam mümin korkak olur mu? Evet. Cimri olur mu? Evet. Yalan söyler mi? Asla diyor ya. İşte vara yoğa yalan söyleyen eminliğini, güvenirliğini kaybettiği gibi bir de ahirette neyi varmış? Cezası varmış. Yani yalanın oradaki cezasından önce dünyada da vardır. Hiç kimse bir yalancıya ne yapmaz? Güvenmez. Asla itimat ne yapmaz? Etmez. Ve davetçi bir insan yalancı olsa onun sözüne kim itibar eder? Kimse etmez. İşte oradaki cezası da neymiş? Buradan taburuya kadar devamlı yırtılma. Allah böyle bir duruma düşmekten bizi de neslimizi de korusun kardeşlerim. Hakikaten kötü bir durum. İnsan、e, mesela Hazreti Şerif de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi diyor borçlanır, yalan söyler diyor. Sahabe diyor ki ya Allah Resulü ya nasıl yalan söyler? Söz verir de sözünü ne yapamaz yerine getiremez diyor, tutamaz diyor. Hakikaten sıkıntılı bir durum. Ama bu cezayı getiren bunun gibi yalan değil. O varayova, insanları kandırmak için söylenen yalanın cezası. Öbür taraftaki de ahlakı bozulur. Yani bir tüccar veya bir ticaret ehli kendisine söylenen söz tutulmadığında niye tutulmadığını az çok ne yapar bilir. Ama devamlı gayiş atıyorsa onun halinde buna ne yapar gider. Evet. Bu Diğer olaylara baktığımızda e, ağzının e, yırtılan adama yalancı olduğunu söylüyor ve diğerlerine geldiğimizde、e, başı ezilmekte olduğunu gördüğün kimseye gelince o öyle bir adam ki Allah ona Kur'an öğretmiş o da bu nimetin kıymetini bilmiyerek bütün gecе uyumuş gündüzde Kur'an'dan amel etmemişti. İşte hayatında Kur'an'dan yüz çeviren bu gafil kimsede kıyamete kadar kafası böyle ne yapacak? Ezilecektir. Allah'ın malınıza. Yani hele hele hafızların işi tümden sakat. Hatta Bukhari'de ki bu rivayet de Bukhari rivayeti size şu rüya bahsini anlattığım rivayet. Ömer radiyallahu anh Kur'an'ın faziletiyle alakalı gelen rivayetlerde şöyle diyor. Biliyor musunuz diyor. Şu Kur'an var ya diyor, eğer diyor size kıyamet gününde şefaatçi olursa kurtulursunuz diyor. Ama diyor şu Kur'an var ya diyor, sizden davacı olursa sizi hiç kimse ne yapamaz kurtaramaz diyor. Demek ki kardeşlerim öğrenilen hayata ne yapılacak, geçirilecek ve ne yapılmayacak unutulmayacak. Çünkü öğrenilen doğru ilmin kaybı yine Ömer radıyallahu anından gelen bir rivayette. hafızadan uçması diyor aynı bir develin diyor yularını bıraktığında rüzgar gibi nasıl gidiyorsa diyor eğer diyor bir şeyle amel etmiyorsan ezberlediğin şeyi tekrarlamıyorsan aynı develin yularını bıraktığın gibi hafızadan ne yapar kaçar diyor işte bu da Kur'an'ı unutmamanın cezalarından bir tanesi Allah beni de sizlere de neslimizi de bu gibi duruma düşmekten korusun evet o delikte bir kuyu gibi delikte çırp çıplak kadın ve erkeklerin bulunduğu alttan alev vurup çılgıç çılgıya kalan o insanların kim olduğunu sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar dünyadayken bilerek isteyerek zina eden insanların haricidir. Biliyorsunuz ceza cezanın nevindendir, zina eden bir insanın Gelen rivayetlere bakıyorsun. Her tarafını ateş basar diyor. Orada da cezası nedir? Ateştir diyor. Allah böyle bir duruma düşmekten Muhammed ümmetini korusun. Beni, neslimi ve sizlere korusun kardeşlerim. Evet. Nehir içinde o ağzına taş atıp da、e, her geldiğinde kıyıya çıkması engellenen insan da diyor faiz yiyen Yani haram olan, Allah'ın haram kıldığı ve her kim yemeye devam ederse Allah'a savaş açtı dediği meselelerden bir tanesidir. Allah bizleri bundan uzak kılsın ama maalesef yaşamış olduğumuz toplumda her şey faizden konuşulur. Ne yapmış hale gelmiş hatta、e, öyle hale geldik ki bundan birkaç sene öncelerde、e, yaşamış olduğumuz toplumda Burada toplulukta güya Müslümanları、e, temsil eden, güya onları çekip çeviren bir güya. Hiçbir hakkı yok da Müslüman hakkında konuşacak halleri yok. Çünkü Müslümanın emri de şeyde liyakattan gelir. Böyle bilmem nereden geldikleri belirsiz insanlarla olmaz. Fetba veriyorlar. Diyorlar ki ev, araba ve evlenmede Ne yapabilirsiniz? Faizli, kredi alabilirsin. E tabi gavursan alabilirsin. Bir kardeşimiz vardı. Şu an aranızda yok. Vefat etti. Allah rahmet etsin. Vakayı anlatan kardeşimiz de karşımızda oturuyor. Bir gün tanıdığı bir tanesi ayakta su içiyor. Doğru mu? Dur diyor. Ayakta içme diyor. Haram diyor. Hatta sahi sol el de karıştırmış herhalde. Doğru mu? Sonra duruyor. Sen diyorsun ama sıkılıyordun mu? Yok diyor. Hiç fark etmez diyor. Hiç sıkıntı yok diyor. Evet. Allah bizlere yardım etsin. Birisi her meselede konuşabilir. Yemek yapabilir. Şu evin desenini değiştirebilir. Değişik şeyler yapabilir ama Allah adına kimsenin konuşma hakkı nedir? Yoktur. Peygamberler de Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yapamazlar. Yani onlar da Allah'ın iznine bağlıdır. Ama yaşadığımız toplumda önüne gelen ben bunu kabul etmiyorum. Bu böyledir. Bu şöyle olacak. Evet, doğru söylüyorlar. Çünkü cehennem de var, cennet de var. Cennet de cehennem de ayak kabı bağı kadar veya şudan şu bu burdan masa kadar. Bize nedir? Yakın. Mesela. Günah işleyen birine Ali sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bak ahirete hatırlatırım diyor yani zina eden bir kadın rezmedecek ya da yemin liyan hakkı var kardeşim kadın diyor şöyle gözünü dikti gözünü şöyle kıstı diyor akrabamın alnına karayı bulaştırmayacağım dedi diyor ve yemin etti gitti diyor itiraf etse. Dünyada rejim edilse ahirette ne yapılacak? Kurtulacak çünkü hadis-i şerif var. Kim dünyada Allah'ın diyor、e, emrettiği bir cezaya çarptırılırsa bir günah işler. O da dünyada ona kısas yapılırsa Allah ahirette onu o günahtan dolayı hesaba çekmekte ne yapar? Hayal eder diyor. Yani insanlar günahını itiraf ne yapmıyor? Etmiyor. Dünyadaki şanını şerefini düşünüyor. Ahiretteki cenneti ne yapıyor? Bırakıyor. Allah bu duruma düşmekten bizleri beri buyursun. Hatta Bukhari ilk okuduğum bekar yıllarında bir rivayet beni çok korkutmuştu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adam diyor getirilir cehenneme bağırsakları çıkartılır ve etrafında değirmenci merkebinin dolaştığı gibi dolaşır diyor. Cehennem halkı toplanır gelir diyor sorar. Ey filan senin şanın nicedir? Sen bize dünyadayken iyiliği emreder, kötülükten ne hederdin? Sen bu hale nasıl düştün? O der ki diyor evet ben dünyadayken size iyiliği emrederdim ama kendim ne yapmazdım onu tutmazdım hayatımı geçirmezdim. Sizlere kötülükten ne hederdim ama kendim onu işlemekten geri durmazdım. İşte Düştüğüm hal böyle diyor. Allah bizi bu duruma düşmekten beri duyursun kardeşlerim. Bunlar bak dünyadaki o dünyaya meyletme kabir azabını kabir sorgusunu yalanlama cenneti cehennemi hafife almadan geçen meseleler. Yani imanın zayıfladığından gündeme gelen meseleler. Evet devam ediyor. Hangi mesele kaldı en son? Yaşlı adam. De mi? Ağacın dibindeki yaşlı kimse İbrahim Aleyhisselamdır. Etrafındaki çocuklar insanların çocuklarıdır. Ateş yakan kimse cehennem bekçisi maliktir. Girilen birinci ev bütün müminlerin evidir. Bu ev ise yukardak şehitlerin evidir. Beni götürense cibrilen Mikayildir. Başını yukarı kaldır dediler. Başımı kaldırdım. Üst tarafta beyaz bulut misali bir şey gördüm. Cibril ve Mikael dedi ki, işte senin evin de burasıdır. Ben dedim ki, beni bırakın da evime gireyim. Cibril ve Mikael dediler ki, hayır, senin daha tamamlanmadı, tamamlanacak da bir ömrün var. O zaman tamamlansın, gel evine girdedilerdir. Bakın, Bukhari'nin nakletti bir rivayet. Rüya mı? Rüya. Peki vahiy mi? Vahiy. Çünkü nübüvvetin 46'da biri nedir? Cüzü vahiydir. Bunu bize bildiren nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Onun kalbi bizim kalbimiz gibi ne yapmaz? Uyumaz. Buradaki bildirilenlerin hepsi de haktır. Ama kabirdeki azaba bakın. Şu yalan söyleyenin ağzına yapılacakmış. yırtılacak, taş doldurulacak veya zinakarsa alttan ateş vurulacak azaplar böyle ne yapacak? Devam edecek. Demek ki başı ezilecek Kur'an'ı notan insanın. Bunlar kabirde görülen azaplardan bazıları. Allah bizlere hayır versin. Bu duruma düşmekten bizlere beri buyursun kardeşlerim. Evet. Demek ki yalan söylemenin azabı Çok şiddetli. Madde madde aldım. Zina eden kadın ve erkeğin azabı o da yine demin de dediğimiz gibi aleyhissalatü vesselam bir de baktım ki diyor çırılçıplak insanlar altlarından alevler kendilerine vuruyor. Alev vurdukça bağırıyorlar ve susadık yandık dediğinde onlara ne içiriliyor? Meni, irin kaynatılarak içiliyor. Ve bunlar bunu içtiğinde ne yapıyor? Ciğerleri, midedleri tamamen patlıyor. Bunların azabı da bu şekilde devamlı ne yapıyor? Gidiyor. Evet. Faiz içinde deminde dediğimiz gibi o da nehir kenarında gidip gelip ağzına taş konuyor ve bu taşı yutarak ne yapıyor? Denizden bir türlü adam çıkamıyor, habire su yutuyor. Bu da malını faizden adamı artıran adam ne yapıyor? Tabiri arttırmaya çalışıyor. Halbuki faize bulaşan bir insanın malı bereketi hiçbir şeyi ne yapmaz kalmasın. Bakın öyle insanlar var ki kardeşlerim bir eve üç dört beş maaşın girdiği evler olur. Aynı komşusu olur, akraba olur bir tane maaş girer. Yani beşte bir girer. O beş maaşın girdiği adam yiyecek ekmeğe bulamaz, muhtaç olur. Evlerinde bereket bile olmaz. Bir kuruş zekat, yani sorsam zekat, zekat ne gidiyor sorar. Sadaka hiç bilmezler. Haç, ümre yani İslamın şartları akıllarına bile ne yapmaz gelmez. Ama bir maaş giren eve bakarsınız, hakikaten Allah'a hizmet eden, helal akaramı bilen, ahiret korkusu olan insanların zekat verdiğini, sadaka, infakta bulunduğunu, kurban geldiğinde kurbanını kestiğini yani farzlar. Veyahut yapılması gerekenler ne varsa hepsinin yaptığını görürsünüz. Ama haram giren, Allah'ın haramlarını çiğneyen insanlar da bu düzenli, bu ahengi ne yapamazsınız göremezsiniz. Evet. Kabirte azap görmeye sebep olan meselelerden bir tanesi de nedir? İdrar sıç sıçlantısına dikkat etmeme. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Seferdeyken iki tane kabre uğruyor, biliyor musunuz diyor. Şu kabirdekiler ikiside azap görüyor. Ama diyor sizin aranızda öyle pek önemsediğiniz meselelerden değil diyor. İşte şu diyor idrarına dikkat etme sıçlantısına. Bu da diyor insanların arasında laf getirir götürüldü diyor. Hakikaten yaşamış olduğumuz toplumda. Hani、i̇drar meselesini çok ön plana çıkarmayabilirsiniz. Ancak insanın ne yapar kendisi bilir. Gerçekten çok dikkat etmemiz gereken mesellerden bir tanesidir. Hatta bu karede gelen bir rivayette Ali sallāhu ‘alayhi s-salam geçmiş ümmetlerden İsrailoğlan bir adam üzerine diyor idrarını yaptı yanlışlıktan ve diyor elbisesini temizleyecek bir şey bulamadı ve、e, akabinde Orayı kesti. Bayhaot da işte、e, yani yok etmeye çalıştı ama diyor onu diyor kavmi、e, engellemeye çalıştı. Yani sen bunu yapma, sen bu şek bu şekilde aşırıya gitme dedi diyor. Ama、e, sır bu yüzden o kavim helak oldu diyor. yani ona mani oldukları için kavim ne yapmış? Helak olmuş. Ve Kur'an'a, Kur'an'daki kıssalara Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği kıssalara bakacak olursanız kardeşlerim, geçmiş ümmetlerin helakları, şu bizim toplumumuzun işlediği günahlardan değil topluca. Bir tane meseleden helak oluyorlar. Bizim toplumda bunların hepsinden, her çeşidinden var yani. Ne ararsanız var yani. Hatta dünlüydü öbür günlüydü Amerika tarafında bir fırtına bir kasırga her tarafı böyle kasıyor kavuruyor ateş düşürüyor. Dedim Allah ateşlerini artırsın. Amerika'nın dünyanın neresi olursa olsun bu kafirlerin Müslümanların bulundukları yere ateş düşürmedikleri ocaklarına ateş salmadıkları bir yer var mı? Allah da dünyadayken bunlara misli misli cezalarını ne yapıyor? veriyor ama anlayacak göz lazım ruh lazım iman lazım onlar koyuyor birinci Elizabeth kasır kası bilmem ne kasır hepsini yumuşatmışlar adamlar azaba ne yapmıyorlar azap gözüyle bakmıyorlar ki insanlar imana dönüş yapmasın bir azap oluyor adını Tusuna mı koyuyorlar yani kottlanmış bir kelime ne manaya geldiklerini kendilerde bilmiyor. Ama bir bakıyorsunuz, denizin üstü tamamen ceset. Bir tane insan ne yapmıyor? Sağa kalmıyor. Şehir yürüyor, gemiler yürüyor, bütün insanlar ölü vaziyette. Bunları gören insanın, yani bu Allah'ın belası, öyleyse ben bu Rabb'a ne yapayım, tövbe edeyim demesi gerekir. Ama maalesef insanlar、e, bunun şeyini ne yapmıyor? Kadri kıymetini bilmiyor. İşte azap sebeplerinden bir tanesi de neymiş? Kişinin günlük yaşantısında sürekli fıtrî、e, hastetlerinden olan yaşamda devamlı başına gelecek meselelerden ufak aptest dediğimiz idrarını dikkat etmemesi ve bunu üstüne sıçratması kabir azaplarından nedir? Bir tanesidir. Buna Müslümanların çok çok ne yapması dikkat etmesi gerekiyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayirden ayrımasın. Saatiniz doldu. İnşallah haftaya tekrar kabire, kabirdi azaba sebep olan meselelerle inşallah devam edelim. Baya önemli meseleler var. Ee, i̇nşallah haftaya buradan devam ederiz. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasib etsin. Allah Azze ve Celle bizleri kabir azabından yaşamın ölümün fıtrnesinden korusun, bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Kabirde sorgusu müminlerin sorgularından olan sami kullardan eylesin ve orada sorguyu güzelce veren kabir cennet bahçesinden bir bahçıolan. すばらしいです。<音楽>